...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi ve ekolojiye... ...hoş geldiniz. Ee, ben bir süredir yoktum... ...Mehveş evet. bu arada. Ee, Pelin'le birlikte. <gülüyor> evet, bir, bir süredir sesini duyamıyorduk... Evet, ...Açık Radyo. Özlemiştim. ...mikrofonlarında. Evet özledin. Evet. E, ülke gündemini de çok özledim. <gülüyor> Çevre gündemini daha da çok, çok özledim. özledim. Evet. E, bugün... Loç vadisini konuşacağız. konuşacağız. Evet. E, loç platformundan e, Zafer Keçin birazdan hattımızda olacak. Hı hı. Loç'ta neler olduğunu. E, ...vadime dokunma diye sosyal medyada... kampanya evet. yaptılar ama neler olduğunu... bir ...çünkü süre gelen, yıllardır süre gelen... ...bir çevre mücadelesi var. Evet, evet. Yani bu da aslında... ...Türkiye'nin önemli çevre mücadelelerinden... ...bir tanesi Loç Vadisi. Hep aslında alışık olduğumuz bir şey... ...yine Loç'ta da karşımıza çıktı. iptal edilen ÇED'ler... ...önemli bir hukuk mücadelesi... ...önemli bir çevre ve yaşam alanları... ...direnişi ve... ...savunusunun ardından... İptal edilmiş ÇED'ler işte hukuk yolunun bir şekilde arkalarından dolaşılarak tekrardan Loçluların önüne getirildi. Şimdi o süreci bize hattımızda Zafer Keçin var Loç Vadisi koruma platformundan. Zafer Bey'den bütün bu süreci ve son gelişmeleri dinleyeceğiz şimdi. Zafer Bey günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Ankara'dan, Ankara'dan merhaba. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndayız şu anda. Evet. Ee, Sıcak bildirin bize Zafer Bey. Niye oradasınız? Şu an itibariyle toplantı yukarıda başladı. Ben radyoya bağlanabilmek için aşağı indim. Konuşmam bittiğinde ben de katılacağım. Hı hı. Ee, şöyle başlayayım. Ben süreci kısaca anlatarak başlayayım. Hı, 2009 yılında e, halkı bilgilendirme toplantısıyla çet sürecinin bir parçası olan bir işte halkı bilgilendirme toplantısı Orada orda ee işte halkı bilgilendirme başladık 233 kişiyle biz ee 2009 Aralık ayında davamızı açtık davamızı Kastamonu Darı Mahkemesine açtık dolayi oradan ee iptal oldu danıştaya geldi gitti danıştay arasında böyle bir gidiş gelişleri oldu en sonunda geçtiğimiz yıl danıştay kesin bir dille Loç Vadisi, Milli Park Bölgesi'dir, Havzası'dır. Buraya yapılacak bu tarz <gülüyor> projeler her ihtimalde zarar verir. Bir iş, yoluma, yani bir iş yolu kapalı olmak şartıyla kesin olarak geç, geçtiğimiz yıl bu projeyi iptal etti. Evet. Biz oh dedik vadimizi kurtardık. Hı hı. Ee, bu Mart ayında e, biz tabii ki bu Türkiye'deki çevre hareketleri olarak... E, valiliklerin sayfalarını bu çevre e, bilimlerinin sayfalarını kontrol ediyoruz. Karşımızda şöyle bir şey çıktı. Loç fabrikinde test süreci deka toplantısı hı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda. Siz tesadüfen ee, bu, bunu yani tesadüfen derken e, kontrol ederken biz, biz, buldunuz. Biz bunları takip ediyoruz. Bu bir virüsünü yapmadan tabii ki e, ilk çevre müdürlüklerinde bu hastalığı çıkıyor. Hani o, takip etmediğin sürece kaçırıyorsun süreci. Hı hı. E, biz de takip ettiğimizde Hepimizden dolayı bundan haberdar olduk. Ee, bu üçüncüsü yapılıyor. İki, se i̇ki sefer geldik. Sonuçlandırılmadı. Bu üçüncüsü yapılıyor. İşte kurumlardan, milipaklar, yazılar falan geliyor. Şirket sunumu yapıyor. Hiçbir projede değişiklik olmadan biz e, Danıştay'ın gerekçeli kararına işte 10 bin açı kesilecek gibi böyle küçük 8-10 maddelik bir açıklaması var. Ee, bunlardan iki tanesiyle küçük bir oynama yaparak ...2009'da 7 genelgeyle tekrardan projeyi getirdiler masaya koydular Çatçıva Müdürlüğü'nde. Evet yani ÇED'deki iki maddenin üzerinde yapılan değişiklikle aslında ÇED i̇ç, tekrar... Iç, aslında <gülüyor> çok evet. da bir değişiklik bile değil yani aynı projeyi getirdiler tekrardan koydular. Yani durumumuz şu anda bu. evet. Ee, belki <gülüyor> bugünkü toplantı da bu sürecin bir e, sonucu. Aslında normalde bu İDK toplantılarına e, bildiğim kadarıyla e, bu çevre mücadelesini yürüten e, insanlar, kuruluşlar alınmıyor ama e, buradaki mücadele... E, ya epeydir e, süre gelen bir mücadele ve tabii sizin de e, göstermiş olduğunuz e, direnişten e, kaynaklanıyor. E, sizi de toplantıya davet ettiler herhalde değil mi? Süreç davet, böyle davet, da, davet davet edilmediler. Eee öncesinde ikincisi yapıldığında bize şöyle bir şey söylendi. Kurumlardan gelen yazılarda eksiklik var. Toplantı yapılmayacak. Biz buraya kalabalık bir grupla gelecektik. Hı -hı. Biz ilk, yani kalabalığı iptal ettik. dört arkadaş geldik buraya. Toplantı salonuna girdiğimizde, iptal edildiğimiz yani toplantı bugün yapıldı. 4 kişi geldik buraya. Hmm. Ee, hani yine de onlara bırakmadık. Size bir haberdar yapıyorlar. Tabii iş oluyor. E, toplantıya halkın girmesi söz konusu değil bu toplantılara. Ama iyi niyet gösteriyorlar. E, alıyorlar. Hani bu tırnak içinde iyi niyetten bahsediyorum. Biraz mecbur kalınıyor belki. Çünkü sizin eee yani kamuoyunda yıllardır olabilir. Eee bir toplantı almazlar evet. daha eee saklı baş şeyler yapabiliriz burada da bir kitlesel bir hareket yapabiliriz evet, burada. Evet ki daha önce çok renkli evet. e, gösterileriniz olmuştu bütün bu süreçte. E, değil mi sarı yazmalılar diye Hı -hı. E, köceklerle <gülüyor> e, sokaklarda şirketin önünde yani aslında çok eşi benzeri görülmemiş yani pek çok çevre mücadelesi var ama sizdeki e, kitlesel katılım da fazlaydı. Yani büyük şehirlerde yapılan. Evet e, şirketin önünde eylemlerde. nöbet tutulmuştu değil mi? Şöyle anlatayım hı hı. E, renklerimize kara çalınıyor e, gerçekten bu anlamda çok doluyum e, pazar günü biz Beşiktaş'ta işte bir basın açıklaması yaptık hı hı. Evet. geçtiğimiz pazar günü hı hı. E, yani kamuoyuna açık bir davet çıkarttık e, İstanbul Milletleriyle Filiz Keresvecoğlu katıldı e, sonra orada ben tokalaştım hoş geldin dedim e giderken de Rumble, bunu dedik mecliste gündeme getireceğim dedi. Akşamında e, yani Cide, Kastamonu Cide sosyal medyalarında ciddi anlamda ve bunun içinde Dernekler Federasyonu Başkanı olmak üzere Kastamonu yani Kastamonu milletvekili bizim Cideli hemşerimiz hı hı. AKP milletvekili Murat, Murat Demir olmak üzere PKK ile FETÖ'cülükle Soros'culukla ciddi anlamda suçlandık karalandık. Yani i̇nanılır ee, gibi değil. Yani ne o HDP milletvekili size destek oldu, elinizi sıktı diye mi yapıyorlar bunu? Evet, e, Filiz Hanım e, mecliste Salı günü yaptı galiba bir, bizimle ilgili bir konuşmayı. Hı hı. Hani ben e, Gocun, ben Gocundum, İstanbul milletvekili, benim derdimi anlatıyor. Oysa ki benim ilçemde milletvekili varken, hı. hatta biz ona davet, biz onlara davetle çıkarttık. Basın açıklamamızla ilgili, mücadelemizle ilgili. ...dennek başkanımız onu aradığında... ...şöyle bir şey... ...buradaki işte bu haksızlıklarla ilgili... ...anlattıklarında şöyle bir cevap vermiş... ...dennek başkanımıza... ...ben başbakanla görüştüm... ...bu projeler yapılacak... ...bir daha bana bunun için gelmeyin... ...hani yol falan için gelirsen anca seni dinlerim... ...zaten bana de devlet yolu yapmak zorunda... ...hani bu evet. devletin hizmetidir zaten... Evet. ...bizim sorunumuz burada... ...biz milletvekillerimize gidiyoruz ve bizi testliyor... ...bir daha bu konuda gelirsen... ...konuşmamış seninle diyor... Hmm. Ee, mecliste Filisa'nın bizim adımıza konuşma yapıyor yani bizim derdimizi anlatması gereken adamın yüzü kızarmıyor mu ve bunun ziyadesinde şöyle de bir durumumuz var bizim yarın ciddiyesinde bu HES mücadeleden dolayı yargılanıyoruz evet Biz, e, 2011'den beri yargılanıyoruz. Ya ayrıca bir de farklı. mücadeleden dolayı yargılanıyoruz. tabii tabii iki ayrı dava e, yürü e, vardı e, Loç'ta evet. tabii ki Rispatı hala da ortada bak güzel kişiliğimize ait alana metrelerce beton attı çıkaramadık şirket alandan hani tarla bizim tarlamızda oturuyoruz geliyorlar darpeden onlar hakaret eden onlar her şeyi yapan onlar döndüler bir de şi aklımızda şikayet oldular ve biz bundan yargılanır biz yarın buradan çıkıp yarınca mahkemeye gideceğiz e, yani şunu söyleyeceğim geçmişte bu ülkede bu oldu yani benim hatırladım ben yaşadığım dönemdeki. Kivas olayı iki kişinin çığırtkanlığıyla onlarca insan yakıldı. E evet. de şimdi de mahkemeye evet. yarın nasıl edeceğiz? Ciddi anlamda bir karalama, ciddi anlamda sosyal medya üzerinde hani e, böyle sıradanla değil, milletvekili ve federasyon başarı, STK önderleri bu işin içinde. Şimdi evet. onlara davet çıkardığımız halde bizim bu, bize destek olmaya gelmediler ve gelenler hakkından eleştiri yapıyorlar hani şu anda gerçekten hani Lodge platformu hani nasıl bir, bir mücadele ha korkumuz var mı korkumuz yok hiçbir korkumuz yok ama cehaletimiz üzerine gidemezsin ki evet. hani ee, cehaletimizden gide mi yani ne son, ne sonuç elde yani nasıl bir sonuç elde edebiliriz ki hani ca, can yanacak canlar yanacak e, cehaletimiz üzerine mi gidelim nasıl yapalım nasıl çıkalım hani bilye bir sesimizi de duyuramıyoruz. şu evet. anda ciddi, pazar gününden beri Sosyal medyada bu. Yani boy boy giren bizim de çevresi. Kastamonu çevresinden bahsederek söylüyorum. <Gülüyor> bir de Kastamonu yani... çok e, göç veren, vermiş bir e, şehir. Ben burada e, bir, birkaç yani 4-5 yıl önce Lurç'u da e, ziyarete gelmiştim. Hı -hı. E, gerçekten ulaşması hiç kolay değil ama rüya gibi bir coğrafya. Evet. E, fakat pek çoğu yani Kastamonu'ların Cize'de, Cize'dekilerin Kanyon'un e, yakınında oturanların çoğu da artık yani büyük şehirlerde yaşıyor ve mü mücadeleyi de yürütenler e, genelde onlar ama benim gördüğüm o zaman şöyleydi size onu soracağım Zafer Bey e, yani gayet böyle e, mu muhafazakar bir e, kesim de vardı yani ben bunu bir ayrım yapmak adına söylemiyorum Yo, A part part B Parti B Parti Evet Mu e, yani, e, Fakat hani, herkes e, çok güzel bir şekilde Ya bu kanyona sahip çıkmak Bu vadiye sahip çıkmak konusunda e, Yani politika vesairenin Ötesinde bir durum vardır bu, Bugün biraz değişti mi bu? E, onu merak ediyorum Bugün bir, bir, bir, bir değişen şey Yani yapı olarak hani Çok böyle e, çok tutucu bir toplum değiliz Ama muhafazakar bir çevrede Yaşıyoruz ve öyleyiz Şimdi yani siyaset olarak baktığın zaman siyasete bulaşmayı asla benimsemeyiz. beceremeyiz siyaseti. Siyasi partilerden kaçarız biz. Hı hı. Yani siyasetle falan da uğraşmak. Ben e, 20 yıl İstanbul'da yaşadım. E, 20 yıl sonra köye göçtüm. Yani 2008-2009'da köye göçtüm. 2008'de gittim. 9-10 yıldır orada yaşıyorum e, ve iki ay önce İstanbul'a geri göç etmek zorunda kaldım. Niçin? Çünkü yani. Gelecekle ilgili bir hamle yapamıyorsun orada. Evet, tamam ben yani mesela nasıl bekliyorum? Mesela bir hayat kuramıyorum orada. Evlendim, çocuğum oldu, okul imkanım yok, yine göçmek zorundayım. Bir an önce İstanbul'a hayatımı kurtarmam evet. gerektiğini düşündüm ve dönmek zorunda kaldım. Hiçbir şey yok. Mesela devlet teşviklerinden falan bahsediliyorum, bilmiyorum Ben ben bunların hepsine uyuyordum, hiçbir şey alamadım. Ben orada arıcılığa başladım, tavuklarım falan. Bunları hep kendi imkanımla yaptım, kendi imkanlarımla şey yaptım. Hani devletten bir teşvik, bunları falan, bunlardan da Bunlar hiçbir hiç birisi de olmuyor yani. Biraz da şöyle bir şey oluyor. Alınabilecek durumdakilerde sen her der alana kadar yanlış akıllıyım. Hmm. Hani orada bu olmuyor. Böyle bir durumda bilmiyorum. Hani burun. Evet. Evet. Bir de e, tabii bu hesi yapmak konusunda e, bir takım Hı. çevreler çok kararlı görünüyor. E, onun içinde herhalde zaten bütün bu yatırımlar ve bir unutulmuş bir ee, yere dönüştürmek Zaten insansızlaşmış Hani siz e, geri dönmüşsünüz evet. gibi yapan belki birkaç kişi Olmuştur ama bunun ötesinde de Çok fazla e, bu, Bunu yapabilen olmamıştır çünkü dediğiniz gibi Şartlar çok zor halbuki Müthiş bir e, yani alternatif turizm rotasından bahsediliyordu. Evet, o kanyonda e, Zafer Bey yani e, dinleyicilerimize de biraz tabi e, elbette Açık Radyo dinleyicileri bu tür konulara son derece aşinalar ama e, yani belki biraz Loch Vadisi'nin coğrafi özelliklerinden de bahsetmek lazım. Burada çok önemli dünya çapında bir kanyon var. E, zaten e, diğer özellikleri e, epeyce e, malum. Biraz isterseniz onlardan da bahsedin. Yani elbette HES'i yaptırmamak yani bu, bu artık özellikle Karadeniz bölgesinin doğudan batısına temel bir sorunu HES meselesi ama yani burada Loç Vadisi'nde gerçekten bir doğa katliamına başladı hatta biraz değil mi şirket? Yani şirketin çok büyük bir çalışması 2010 yılında oldu. O da ulaşım hmm. yollarını yaptı. Yani çok böyle bir, bir hani Salıtsal anlamda bir şey yapamadı daha. İçin olunca bir çalışma yapamadı. Zaten mahkeme durdurdu. Hatta kaçak inşaattan mühürlendi. Evet siz işte evet. zaten ruhsatınız var mı diye sorduğunuz için o ikinci <gülüyor> dava açıldı ve <gülüyor> yargılanıyorsunuz değil mi? İşte bunu, bunu, bunlardan yargılanıyoruz zaten. Hani kaçak olduğunu biz altı ay zordurduk. E, yani il Özel, Özel Daire'den buna memur bununla ilgilenmesi gereken namur Görevini kötüye kullanmaktan ceza aldı yargılattık. Hmm. Kaç kaçak inşaata göz yumduğu için. Hmm. Bunlar hani e, bir çek dosyasını eline alıp tamam biz her şeyi yaptık gibi yapıp bunun arkasına düzün yakın bunlar tamamlamıyorlar ki. Cide'de iki tane bitmiş ES var Cide ilçesinde. Evet. Bizim süreçte ki bu kaçak inşaatla mülken sonra onu sordum. Onu onları sorgulattık. Onlar da imar izinleri almamış. İmar izinleri almadan bitirilmiş. Hı. Hani uymaları gereken hiçbir şeye uyumuyor Tamamen talan. Evet. Hani doğal güzelliklerinden bahsım aslında bahsedebileceğim o kadar çok da konu var ki. Çünkü dünyanın en büyük kanyonlarından geçişi en zor kanyonlarından birisi. Vallahi kanyonu bizim vadimizde zaten hiç Çıkışında bulunuyor. Evet. Yine yine ee, bir mağaramız var. Bak devamlı üniversiteler gelir, kamp yapar, iniş mağara, dikine mağara. Hı en geniş ağzı dikine mağarası. hani mesela böyle karstik yapılarımız fazlasıyla artık doğal bir ormanlarımız bitki örtümüz. Ben yani dokuz yıl yaşadım hani e, gezerdim bol bol gezerdim karacasından çakalına domuzuna ayısına kadar ya bana hayat çıkarıyorlardı ben bunu sosyal medyada hani çoğunu görüntüleyemiyorum ama görüntülediklerim var bunların görüntülerini paylaşmaktan hani bir keyif alıyorum. Ee, yolda giderken karşılaşıyorum bir oluyorum paylaşıyorum bunu. Ee, şöyle bir şey insanlara da kanyona böyle belirli noktalarımız var. Buralara götürüyorum çünkü çok fazla insana gezdirdim orada ben. Evet. Rehberlik yaptım hani gönüllü rehberlik yaptım. Misafir gibi dolaştırdım. İnsanları böyle getirdiğim mesela kanyonu eee Nefeshan'ın Kanyonu uçurumdan gören bir yer evet. var. Evet, evet Oraya gittiğin zaman ben hemen insanların yüzüne bakıyorum. Hani oraya girdiğin zaman Aldıkları hazı yüzlerinde görüyorum. Evet. Ve ben ondan mutlu oluyorum. Böyle insan gelen insanlar Kanyon'u falan sorduğum zaman o mutluluğu yüzlerinde göreceğim diye onları götürüyorum oraya. Hı hı, hı. Evet. Yani böyle güzel bir adım yaşaması çok muhteşem, keyifli bir yer. Hani gelmek hani gelmek. Ora bırakılır da gelinir mi? Gelinmez. Ama gelinmek zorunda kalmıyor. Evet hayat şartları bazen insanları mecbur yani, ediyor evet. tabii. Evet, e, burası yani. tabii bir de aynı zamanda Dağları Milli Parkı Hı -hı. değil mi? Tabii ki tabii ki. Evet ee, evet Dağları Milli Parkı. Milli evet. Park'ta zaten böyle yani böyle her yani, şeyi geçtik bu e, e, evet. tartışılacak bir tarafı <gülüyor> bile <gülüyor> bir tarafı yok ama yok. yani konuşuyoruz işte. Yani siz de sonuna kadar bu mücadelede haklısınız belki o yüzden de e, böyle bir karalama kampanyasıyla karşı karşıyasınız. Çünkü öyle bir boyutu da Bilim var fark. tabii. <gülüyor> yani evet, yani evet yani baktığın zaman hani ee ben daha önce söylemiştim hani o zaman o Çevre Olman Bakanlığı hani köylüden koruyor. Köylü Olman makamından koruyor. Biz kışlık odunumuzu alamıyoruz. Evet. Kışlık odunumuzu alamıyoruz. Onu sonrasında şirket ve Talan yapıyor. Tıraş yaparak kesiyor. E şimdi hani biz kime gidelim Milli Milli Park'ını hani koruması gereken Milli Park zaten bu bölgeyi Milli Park korunması gerekiyor ama tabii da karmine bağlı olduğu sürece bunun önüne de geçilemiyor. Hani bu sefer biz böyle düşüyoruz Sorun ne oluyor? İşte böyle şeylerin içine giriyoruz, salam filan. E, mücadele ediyoruz ama e, Ali Ulvi Bey Antalya'da eşiyle halletti edildi Evet, evet. Hani yani bizim ne olacağımızı kim bilemiyor. Ki? Yani biz, biz biz biz ne yapıyoruz? Yani tamam biz mücadeleden kaçmıyoruz, korkmuyoruz da. Evet. Ama hani bunlar bunlar da bu ülkenin gerçeği. Biz i̇şte Alakır'da mücadeleci. Işte, Alakır hadisinde mücadele evet, evet, Tuğba e, ile Birkan'ın evet. e, e, bulunduğu evin karşısına hes şirketi kamera taktı. E, 24 Korkak saat evet. taciz ediliyorlar şu anda mesela. Yani. Bunlar A yaşanıyor Türkiye'de çevre mücadelesi alanında. Evet belki e, şimdi bugünkü toplantıdan ne bekliyorsunuz? Yani bir şey beklemeli mi? E, biraz onu konuşalım ve bu toplantının, bu toplantıdan çıkacak e, bir olumsuz e, sonuç sonrası e, loçlular olarak e, ne yapmayı planlıyorsunuz? Bundan sonraki süreçte aklınızda ne var? Belki biraz da bunları e, konuşalım. Yani yine e, buradan hani çok davamızın arkasında olduğumuzu göstermek için buradayız. Artık o, çevre olmamak için Çet Şube Müdürlüğü düşünüyor bunu. Hani biz davamızın her şartta arkasındayız. Hı hı. İstedikleri kadar hukuku yıkmaya çalıştılar. Biz yine hukuksal haklarımızı arayacağız. Tabii ki yani e, mücadele anlamında biz vurmuyoruz, kırmıyoruz, yıkmıyoruz. Sadece toprağımızın, suyumuzun bekçisiyiz. Bir çağrı da yapmak isterseniz kamuoyuna yani Loçlar gayet güzel biliyordur takip ediyordur işte Facebook'tan kendi aralarındaki iletişimden vesaire ama hı hı. bu gibi davalarda ve mücadelelerde gördüğümüz daha dışarıdan da daha fazla bir ilgi olduğu zaman biraz daha güçlü çıkabiliyor sesleri o yüzden hani kamuoyuna diyeceğiniz varsa lütfen buradan seslenelim. Tabii ki kamuoyuna e, diyeceklerim de var. E, biz 2010'dan beri bu Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin içinde yer alıyoruz. Hı hı. Bu anlamda ben de Türkiye'nin dört bir tarafına mücadelelere destek olmaya da gittim. Elimden geldiğince gittim. Yani Karadeniz'i, Akdeniz tarafına, Kaz Dağları'na kadar her yerde gezdim. Hı hı. E, mücadele anlamında onlar bana geldiler. Biz onlara gittik. Benim gibi diğer arkadaşlarımın gittikleri, gittikleri de var. Türkiye'de baktığınız zaman evet böyle bir şey yapıyoruz ama daha büyük bir kitleyle hareket edemiyoruz. Evet. evet çevre mücadelesine daha büyük bir kitle evet çevre Türkiye'deki çevre mücadelelerinde Kadıköy mitingi 2010'da hı hı. ciddi bir iş yapmıştık o zaman anadolu'yu vermeyeceğiz mücadele gibi evet. bu Rize'de bir ilk toplantı olmuştu orada mesela bunları yakaladığımız anlar oldu evet. ama bunu ayakta tutamadık çevre evet. hareketleri olarak söylüyorum hı hı. tabii ki hani biz e, her türlü bu çevre hareketlerinin içinde biz varız. Biz bunun için, mücade için mücadele ettiğimiz kadar İlkinizin her tarafı içinde mücadele etmeye hazırız. Onlar da edecektir. E, şu anda loj süreci hani kapattığımız bir süreç diye düşünürken tekrardan açıldı ve evet. e, tekrardan mücadele edeceğiz. Ve ben şunu da biliyorum, herkesin bizlere destek olacağını da inanıyorum zaten. Evet mutlaka zaten e, bu işin e, takipçisi olanlar e, yine e, süreci izliyor e, yakından e, işte bizde elimizden geldiğince e, anlatmaya yazmaya. Ee, devam ediyoruz ve devam da edeceğiz gibi görünüyor mücadele bitmiyor bittiğini zannettiğimiz yani. mücadeleler Tekrar e, tekrardan hortlatılıyor tekrardan önümüze getiriliyor maalesef ama e, yine işte e, durmadan dinlenmeden e, yorulmadan anlatmaya e, söylemeye devam etmemiz gerekiyor. Evet, e, sağlık. Sağ olun sizin de. Çok teşekkür ediyoruz çok programımıza katıldığınız ben, ve ben verdiğiniz teşekkür, bilgiler ben için. De, ben, ben de teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiniz. Bir de e, siz, Merveş Hanım daha önce e, bizimle ilgili yazılar paylaşmıştı. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Kelin Hanım e, bu ne günü? Pazar günü. Evet. Bu, bu bu hafta içinde bir yazı çıktı. Evet. Ee, Erdinc Ayla röportaj yapmış. Hı hı. Gerçekten çok güzel. Yani bu kadar muhteşem anlatılamazdı. Çok teşekkür ediyorum ona da. Sağ olun. Ne demek? Sağ olun. Bizim görevimiz ben. siz sizlerin sesini duyurmak ve bu arada da bütün Loşlulara da selam olsun. Evet, buradan selam ee, gönderelim. Bütün baş, ve umarım iyi bir gün olsun. Evet i̇nşallah. inşallah. Ben de bütün, bütün, bütün dinleyicileri selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok gerçekten. teşekkür ediyoruz. Için. Çok, çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sabırlar diliyoruz. Evet bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Loç Vadisi koruma platformundan Zafer keçindi de konuğumuz. Loç'taki e, gelişmeleri konuştuk. Hem mücadelelerini anlattı hem de e, gerçekten çok içli bir e, durumu var. Çünkü bu kadar haklı bir mücadele ederken evet. bir de Bambaşka bir şekilde karalanma evet. Ve siyaseti alet etme Gibi durumlar yaşanabiliyor Yaşanıyor. maalesef evet, bunlar İşte maalesef. bu da sırf Başka insanlar katılmasın Destek olmasın yalnız Sinirilsin insanlar evet. Diye yapılıyor evet. Ee, evet bu hafta programımızın sonuna geldik Haftaya görüşmek üzere Görüşmek üzere iyi haftalar